Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'di. Kaldığımız yerden devam. Ve kala rahimahullah. Ve kala rahimahullah. Sümme kala şeyh rahimahullah ta'ala Muhammed bin Abdülvahhab. Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah dedi ki. Fî tilkel risaleti ba'dama Zekar'a Anil ve Bu Risale'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra birçoklarının dinden irtidad ettiğini zikrettikten sonra <gülüyor> Tıpkı şunlar gibi Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun e, zekatı menetimleriyle beraber riddetine hükmettiği insanlarda olduğu gibi. Ve ki Ali ve bi kufa Tıpkı Ali'nin ashabının mesc ee, mescidin ehli olan, Kufve mescidin ehli olanların köfünü hükmettiği gibi. Bu da siyerlerde geçiyor. O dönemde ee, Kufve ehli, Muselimetül Kezzab'ı tekfir etmeyenler hakkında susuyorlar. E, Muselime peygamber diyenlerin tekfirinde susuyorlar. Gelip soruyor Abdullah İbni Mesud onlara siz ne diyorsunuz? Onların böyle sustuğunu görünce Abdullah ibn Mesud bütün Kufve Mescidinin kâfir olduğunu hükmediyor. Evet. ibn Mesud. İbn Mesud buna mı hükmediyor? Sessiz Tabii kalmaya. sessiz kaldıkları için küfürlerini hükmediyor. Çünkü Müselle'me o... peygamberlik iddia etmiş. Hemen, yalan. Kafir. Bir adam onu tekfir etmiyor. O adamın hükmünde susuyorlar. Onların hepsinin küfürü üzere olduğunu söylüyor. Ve ben Ubeydu'l-Gaddâh na müşeride onlar da devlet kurmuşlardı. Her birini muayyen olarak alimler riddetine hükmettiler. qala wa biha biha min hada Evet Şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin ibaresi ise sana kapalı kalan, sana telbis olan ibaresi ise bundan daha katı ve daha açıktır yani. Abdullah diyor hem de söylediler. Eyvah. Eğer diyor biz bunu söylesek meşhurlardan birçoğunu tekfir etmemiz lazım. Şimdi burada bir sorunun cevabında söylediği bir söz var. Öncesinde İmam Gazali'nin tekfirini soruyorlar. O da bahsediyor yani hani döndü, o görüş üzere değildi. Şeyi soruyorlar. İşte bir adam dese ki peygamber hata etmiştir. Hani peygamberler de hata eder. İşte bir adam bunu söyledi diye kafir olur mu diyor. Hani günah işleme manasında. Hani sonuçta Adem meyveden yemiş ya. Hani onu günah diye isimlendirse bir adam tekfir edilir mi diyorlar. Hatta onları tekfir etmeyen alimler var. Hatta bunu söyleyen alimler var. Gazali gibi, Kadıyyat gibi. Onlar tekfir edilir mi mesela? Kadı ya da hatırlamıyorum da Gazali var diyorlardı. İbn Teymiyye de onu söylüyor. Eğer biz senin dediğin desek, yani muayyen olarak bütün böyle diyen alimleri, kitaplarında peygamberler hakkında böyle diyenleri tekfir etmemiz lazım diyor. zelle değil mi Zelle işte deniyor. Ya yani isimlendirmede diyor farklı yapsalar, birileri soruyor. İsimlendirme şu şekilde yapsalar bu peygambere hani eksiklik isnat etmek küfür müdür, tekfir edelim mi bunu diye. Bu da diyor ki İbn Teymiyye rahimehullah eğer diyor yani sizin dediğinizi desek birçok meşhuru tekfir etmemiz lazım diyor. Eyvah. Orada anlatıyor diyor mesela bir adam bunu söylediyse böyle yanlış yaptıysa ona işte diyor bu mesele de bak böyle denmez deyip hüccet ikham ediliyor. Çünkü bu adam onu irade etmemiştir ama gizli bir durumdur diyor. Muayyen tekfir ancak ikhametülükçü yapılarak yapılır. Yani azaptır. Çünkü muayyen tekfir azaplandırma boyutudur. bura önemli bir meseledir. Şimdi mesela her müfti kadı değildir ama her kadı aynı zamanda müftidir. Ne demektir bu? Müfti kendisine gelene sorulur. Der ki adam zina yapan evlinin hükmü nedir İslam'da? Nedir? Taşlanmasıdır, taşlanmasıdır. edilmesidir. Müfti der ki taşlanmasıdır der. Buna herkes itikat etmek zorunda mı? Avam halim. Evet. İhtiyat etmeyen kafirdir, öyle mi? Peki. Müfti hüküm tatbik edip de herhangi bir kadını veya adımı taşlayabilir mi? Yok. Kadı değilse bunu yapamaz. Çünkü muayyen bir şahsa hükmün terettübü kimin işidir? Kadını. Kadının İslam devletindeki hakimin işidir. Şimdi gelelim tekfir meselesine. Bir adam küfür işledi. Küfürüne inanmak, kafirliğine inanmak herkesin işi. Alim, cahil, herkesin işi. Hı. Peki o kafire hükmü törettüp edip muayyen bir şahsa onu öldürmek, malını kalını helal saymak kad kadının, kadının iş. Hı. Bu meseleyi ayıramayan ahmaklar diyorlar ki bizim işimiz değil, kadılar yalnızca tekfir eder. Sadece alimler tekfir eder. Pis pis bidatların içerisinde bulaşıyorlar. Pis pis küfürlerin içerisinde bulaşıyorlar. Bunu karıştırdık. Karın noktada şey mi hocam? Yani mesela işte hani kadın hüküm vermesi, İslam devletinde yani işlenen suçlara işte nasıl toplum, kadı halk, da, halk mesela hükmetmiyor, kadı hükmüyor, hakimlik yapıyor. Tekfirde de bu böyledir diye bu batıl bir kıyas mıdır? Tam batıl bir kıyas. Çünkü kadı ihbar eder ama tenfiz eder beraberinde. Mesela kadının önüne bir dava gelmiş hırsızlık. tamam? İbnül Kayın bunu anlatıyor Siyaset-i kitabında. Kadının önüne hırsızlık davası gelmiş. Bu adam bunun malını çalmış belli. Kadı diyor ki İslam'daki bunun hükmü hırsızın elinin kesilmesidir. Malın da sahibine iadesidir. Malı sahibine iade ediyor. Hadi evinize gidin mi diyor. Yok. Onu müftü de diyebilirdi. Bir müftüye gelselerdi bu bunun malını çaldı. Ne yapacaksın? Ne olacak İslam'daki hükmü? Bu, bu malın buna iadesi o adamın da kolunun kesilmesi derdi. Malı iade ederdiler. Adamın kolu kesilmeden giderdi. Ama kadı tenfiz etmek zorunda o, o dakikadan sonra. Mahkemeden önce insan affedebilir. Mahkemeye kalktıktan sonra mesele artık bitmiştir. Ben affettim dese de bitmiştir yani. Artık hüküm verilmek zorundadır. Tenfiz gerekiyor Fark etmez. Hırsızlığı afferese yani biri birinin malını çalmış onu affetse yani şeyden. Yani. yani adam mesela malını çalmış öbür tarafın haram işlediğini biliyor ama mahkeme kaldırmıyor. Kendi hakkından feragat ediyor mesela. Mahkemeye bunu bildirmesi olur. Bir kıssa var hatta ben şu an tam hatırlayamıyorum. Peygamber sallallahu geliyor. Önce adam affetmiyor sonra affettim diyor. Geçti diyor yani. Hani buraya gelmeden önce onu yapacaktın. Hatta bir kıssada adamı toprağa gömmeden sahabe rejim ediyorlar. Adam kaçıyor. Yakalayıp tekrardan rejim ediyorlar. Böyle baya bir adam eza görüyor. Orada diyor Allah Resulü sallallahu anh bıraksaydınız madem kaçtı. Gitseydi yani. Ben hadis şu an metnini, senedini, şeyini hatırlayamıyorum tam yerini. İnşallah fırsat olur. Hudutlar babında okuruz inşallah. Ama dediğim gibi mesele mahkemeye kalktıktan sonra artık kişi ben hakkımdan feragat ediyorum dese dahi orada kimin hakkı var mahkemede? Dini hakkı. Dinin hakkı. Yani Allah'ın hakkı. Oradaki hukuk Allah Azze ve Celle'ye ait olduğu için... Allah Azze ve Celle mesele götürüldüğü için bu, tabi orada kadı insan ama merciği önemli. masları önemli. Hep aynı şey deyip duruyoruz. Değil mi? Artık oradan sonra geri dönüş yok. Devam. O yüzden muayyen tekfirde ikamet lütçe şarttır. i̇kamet isimlendirme için değildir. Azabın uygulanması içindir. Tamam. i̇kamet lütçe uygulasan da adam gene müşriktir. İsmi değişmez. Eyvah bi anhe sırfı fiha bi ane müaieyn la yk la yukfır illa eza qamet عليه الاهجاء. Ee muh. Eeza müaieyn yukfır eza qamet عليه الاهجاء. Hm. Fımin məlum ane qiyamı ha, ha Bi ikame edilmesi demek kelimenin manasını anlaması demek değildir diyor anlayıp anlama kelam Allah'ı ve e misli, Bekir, anladığı gibi anlaması şart değil yani sadece ikame edilmesi lazım duymadı bilmedi. kelam <gülüyor> <gülüyor> ve ve ve Eğer Allah'ın ve Resulü'nün kelamı ulaştıysa ve bundan kendini hali tuttuysa uzak tuttuğu öğrenmediyse o mazur değildir. O <gülüyor> vakifl dön, vakifdir. Hm. Kama kana kafar klll hmltqum عليهم الحج بقرآن عقولة الله تعالى إِنَّ فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْكَهُوا. Allah'ın ayette dediği gibi bütün kafirlere hüccet ikam olmuştur. Neylen? Kur'anla. Kur'anla. Ama ne yapmamışlardır? Anlamamışlardır. İnne biz onların diyor kalplerini anlamamaları için. Ağırlık verdik diyor. Subhanallah, Allah bizi korursun. İkâla <gülüyor> Meselemiz diyor şirk koşmadan Allah ibadet etme meselesidir. Wa ibâdatu Llâhi waḥdahu la sharîkâla wa al-bâratu min Ha, Allah'tan başkasına ibadetten beri olmaktır. Kim Allah'tan başkasına bir ibadeti yaparsa o büyük şirkle şirk koşmuştur İslam milletinden çıkmıştır bu asılların aslıdır diyor. Evet ne demişti orada en son bu asılların aslıdır wa biha arsalallahu rusule wa anzeler Allah bununla ne yapmış resulleri göndermiş kitapları indirmiştir. O yüzden Allah hücceti insanlara Resul ve Kur'an ile ne yapmıştır? İkam etmiştir. İşte bu imamların yanında Allah'a şirk koşanın tekfiri hakkında bulduğumuz asıldır. Bütün ümmetin imamları yanında. Ne demişlerdir onlar? Şirk koşan için. Fe innehu yustatâb ve intabe o illa kutule. Tövbe çağrılır. Eğer tövbe etmezse öldürülür demişlerdir. hadis. Kim, kim tövbeye çağrılır? Müşrik hükmü verilen adam tövbeye çağrılır. Adam kâfir olmadıysa niye tövbeye çağıracaksın? Burası çok önemli. İstitabe neydedir? İstitabe müşrik hükmü verdikten sonra uygulanır. Tövbe çağırma. Peki tövbeye çağırmak vacip midir? bir grup ulemaya göre vaciptir, bir grup ulemaya göre müstehaptır. Tövbeye çağırılsa da olur, olmasa da olur ihtilaf vardır orada. Mesela Halit bin Mir, mesela hocam o kez kezzap çıktığında hiç tövbeye çağırmıyor. Gidiyor soruyor arkadaşım Müselam hakkında ne diyorsunuz? Onlar diyor mesela, i̇şte küfrün çeşidine göre de bu değişir diyor alimler. Mesela hiçbir alim Allah'a küfreden adamla istitabe şartı getirmemişler. Yani. Direkt kellesi vurulur yani Allah'a küfreden bir adam. Veya peygambere bir adamın tövbesi kabul olur mu? Olmaz mı mesela? Ekseri ulema olmaz demişler mesela. Sihirbaz mesela. istitabe olmaz demişler. Direkt öldürülür mesela fesadından dolayı. Yani istitabe şu önemli ama adama kafir hükmü verildikten sonra adamla istitabe uygulanır. yani tövbeye çağrılır. Yoksa kafir hükmü verilmeyen bir adam niye istitabeye çağırır? Adam Müslümansa niye çağırıyoruz tövbeye ya? Değil mi? Evet. وَلَا يزكرون. يَزْكُرُونَ التَّعْرِفَ في مسائل Asıl olan meselelerde ikamet-ül şartı getirmediler diyor. اِنَّمَا يَزْكُرُونَ التَّعْرِفَ ف۪ي مَسَائِلِ الْخَف۪يَّةِ الَّتِي قَدْ Onlar ikamet lütçeyi hafi olan meselelerde zikrettiler ki hafi meseleler delilinin bazı Müslümanlara gizli kaldığı meselelerdir. Şimdi örnek çok önemli. Kaderiler, mürciyeler gibi bazı ihtilaflı meselelerde insan şey yaparsa, burada işte demişler ikamet yaparız, öyle tekfir ederiz. Ondan önce tekfir etmeyiz vs. Sarf atf gibi yani adam işte şey büyüsü yaptırmış. Sevgi büyüsü, muhabbet büyüsü diyorlar. Karı kocayı birbirine bağlamak için. Böyle bir şey Gene şirktir, küfürdür ama gizli kalmıştır belirli insanlar. Sahibi kafir olmuş ama <gülüyor> şey, şey, meçsun, azabı olamazsın. Yok bu hafi meselelerde kafir olması için de ikamet-i lütçe gerekiyor. Hücçetin <gülüyor> ulaşması lazım. gizli <gülüyor> ha. gizlide. <gülüyor> bu gizli bir mesele. Bir adam gene içinde şeytana ibadet olan bir sihir yaptırmış ki o kafirdir. Yani ikamet-i lütçeden önce sonra fark etmez. Ha yani şöyle olabilir sen adamı öldüreceğin zaman gene tövbeye çağırırsın yani. Adam mesela sihirlen kafir olmuş. Yani üç gün mühlet versin. Tövbe et, tövbe etmezsen öldüreceğiz mesela. Adam yine ısrar ediyor yaptığında o zaman öldürürüz. <gülüyor> Bak burası çok önemli. Nasıl <gülüyor> olur da diyoruz kabirlerin kullarına ikamet-ülütçe şartı getiriyorlar. Ki onlar Müslüman değildir. وَلَا يَدْخُلُونَ ف۪ي مُسَمَّ İslam onlar İslam isminin içerisine girmemişler ki çıksınlar bu yaptıklarıyla diyor. Adam diyor mürtet Pakistan halkı, işte mürtet Türk halkı, mürtet işte Mısır halkı. Ya bunlar ne zaman dine girmişler de çıksınlar? Bunlar anasından doğduğundan beri kabre ibadet etmeyi din zanneden adamlar. Anasından doğduğundan beri işte kabre dua etmenin, başı sıkıştığında kabirden yardım dilemenin İslam olduğunu zanneden asli kafirler. O yüzden bu insanlar bu yaptıklarıyla aman dur ikameti üççe yapam da ondan sonra kafir olsunlar böyle bir saçmalık yok. Bu sonrakilerin bidatı ve pisliğiydi. Bu adam bugün ne diyor? Türkiye'de mahmutçular var, işte menzilciler var. Kendini tevhide nispet eden aklınca bunların yaptığına çıktı. Şey yani bazı kafirler ne diyorlar? Diyorlar ki menzilciler kardeşimizdir. İşte şeyler kardeşimizdir. Hata yapan kardeşlerimizdir. Onlar doğru söylüyorsunuz. Sizin kardeşlerinizdir. Siz de onları tekfir etmedikçe küfür tek millettir. Hepiniz kafirsiniz. Devam. Bu haliyep kâme'şirki amel. Şirkle beraber amel kalır mı? Adam Allah'a şirk koşuyor. Duayı Allah'tan başka ölüye yapıyor. Bugün millet meclisinde adamlar Allah'ın kanun hakkını, teşrih hakkını Allah'tan alıp insana veriyorlar. Bu haliyep kâme'şirki amel. Amel kalır mı bu şirkten sonra? Bitmiş. Niye? Li kavli Teala وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلَ ف۪ي سَمِّ الْخَيَطِ Deve, iğne deliğinden geçene kadar onlar cennete giremeyecekler diyor Allah ayette. Şirk koşanlar var ya, deve iğne deliğinden geçer mi? Geçemez yani. Geçemez. Allah, onlar giremeyecekler diyor ya. Yani. Bunlar, şirk koşanlara Müslüman deyip cennete sokmaya çalışanlar, deveyi iğne deliğinden geçirmeye çalışanlardı. Bugün şirk koşan müşrikleri, İslam dairesine sokan, onlara Müslüman diyenler, deveyi iterekten iğne deliğinden geçirmeye çalışanlardır. Onlar ahmaklar. Asla geçiremeyecekler. Allah Azze ve Celle onlara cenneti haram kılmış. Allah innehu men yüşrik billah fekad harramallahu aleyhi'l cennet. Kim şirk koşarsa Allah cenneti haram kılmıştır. Ve men yüşrik billah fekad iftara ismen azimah. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah'a büyük bir iftirada bulunmuştur. اِنَّ Allah لَا يَغْفِرُ اَيُّ Allah şirk koşulmasını affetmez. Bitti. Sadece fetret ehli mazurdur. Değil mi? Onlar da imkan olunurlar. Ama ismi müşriktir onların gene dünyada. Bir de bir engeli vardı şirkin. O da ikrahtır. Tamam. İnsan şirki bir tek ikrah ruhsatıyla yapabilir. Ruhsat olarak ikrah vardır. Ne cehalet, ne tevil bunların hiçbiri şirkte geçerli değil. Allah Azze İlâ ve Celle bizi tevhidden ayırmasın. Evet. <gülüyor> Bitir bir cümleyi. Bu, bu itikada sahip olan adamın pis bir itikadı vardır ki <gülüyor> bu ümmete hüccet Peygamberle ve Kur'an'la aleyhissalatü vesselam'la ve Kur'an'la kayım olmamıştır gibi pis, habis bir fikri ortaya atmak demektir. <gülüyor> Subhanallah. Allah'a sığınırız öyle bir anlayıştan ki o kötü anlayış ne yapar? اَوْجَبَ لَهُمْ Onlara şunu vacip kılar ki نِسْيَنُ الْكِتَابِ وَرَسُولُ Allah onlara kitabı da Resul'de unutturur. Bugün müşriklere Müslüman diyen onlarca sapık Şirke İslam diyen, o şirki işleyen onlarca sapık kafir Allah'ın kitabında bizim bu okuduğumuz ayetleri okuyup anlayamıyorlar. Niye? Batıl anlayışları neyi vacip kılmış? Allah'ın kitabını, Resulü'nün sünnetin unutmalarını vacip kılmış. Nâhuzehullamîn Değil. Şeyh Süleyman Bissehme. Oku. Dipnot yok ki orada. وقال الشيخ قال الشيخ رحمه الله. <gülüyor> <gülüyor> iyi bilmemiz lazım ki kıyam hucce ile yani hücçeti ikame etmek ile hücçeti anlamak arasında fark vardır fa <gülüyor> rasul resullerin daveti ulaştıysa fakat hüccet. Ona hüccet kaim olmuştur. Ya bugün Afrika'nın balta girmemiş ormandaki helikoptere ok atan bir avuç işte ilker kabileden başka kim var pe peygamberi işitmeyen? Bak Nebi Salsan ne diyor? Hiçbir Yahudi ve Hristiyan yok ki. Beni işitmesin, yesme'u bi, velem yu'minu bi, bana da iman etmesin ve bundan sonra bu hal üzere ölsün ne yapar bu adam? Cehenneme gider bu adam. Peygamber salsam bak demiyor hangi Yahudi Hristiyan benim davetimi işitir. Anlar, anladıktan sonra inkar ederse cehenneme girer değil. Kim işitir ve iman etmeden ölürse bitmiştir. Yeryüzünde bugün herkes peygamber salsamın davetinin ne olduğunu biliyorlar. Bilmeyenler zaten hayvan onlar. Onlar böyle bir dertleri yok. Allah ayette onlara öyle diyor. Hı oyanبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحج وفهم الحجة فإن من بلغته بلغته الدعوة الرسل فقد قامت عليه حجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم evet tabi ilim imkanı olan kişiden bahsediyor yani ilim imkanı dediği e fetret tehli olmayan ilmin olduğu dönemde yaşayan ki fetret dönemleri ilmin olmadığı dönem. <gülüyor> ilme ulaşamadıkları yani ilme gitmedikleri ilmin alimin var olmadığı değil ilmin İlmin kendisinin olmadığı bir dönem. Şu anda ilim yeryüzünde var. Bilgisayarla isteyen bilgisayarla ulaşıyor. Kitapla isteyen kitapla uğraşıyor. Uçağa binip alimin yanına gidip soruyor. Öyle mi? Millet buradan bir Fransa'ya kalkıp futbol maçına gidiyorsa, buradan kalkıp bir uçakla Antalya'ya tatile gidiyorsa, öyle. İnsanların hali bugün bu. Şu anda en fakirine kadar bunu yapabiliyorlar. Bir tane gazetede 500 liraya uçakla git gel, çift kişilik işte iki günlük tatil. Hemen biniyorlar uçağa gidiyorlar geliyorlar. Aynı parayla Suudi Arabistan'daki bir alimin yanında iki tane soru sormaya da gidebilir. Mısır'dakine de gidebilir. Amerika'da duymuşsa bir alim ki zaten ondan alim duymak gibi bir derdi yok. Onlar nerede pislik bir şerefsiz şeytan var hepsini tanıyorlar. Alimlere gelince kimseyi tanımazlar onlar. Körler sağlar birbirini ağırlar diye bir söz var bizim aralarda. Yani bu teşbihtir tabii. Körlere ve sağlara haşa saygısızlığımız, edepsizliğimizi, teşbihte hata olmaz diye bir söz var. Yani herkes denge olanı bir kendine dost eder, edinir. Herkes kendi dengini kendine yaklaştırır. O yüzden böyle bir günde insanlara hüccet kayım olmuştur. Ama insanlar yüz çevirmişlerdir hüccetten. وَلَا يُشْتَرَتُوا فِي قِيَامِ الْحُجَّةِ اَنْ يَفْهَمَا yani şurada şu şart değil. Peygamberin ve Allah'ın bize öğrettiği şeyleri iman ehli olan, kabul eden, boyunayan, peygamberin getirdiklerini insanların anladığı gibi anlamaları şart değil ki. Evet. <gülüyor> bu mesele iyi anla ki bu mesele senin bu meseledeki yani hüccetin ikamesi meselesindeki birçok şüpheni defedecektir. <gülüyor> Eyvah sen onların çoğunun işittiğini aklettiğini mi zannediyorsun diyor Allah. Onlar hayvandır bilakis daha aşağılıktırlar. Ben hani hayvandır derken. Şimdi dersi dinleyen alanlar derler ki ya ne edepsiz herif, millete hayvan, öküz bir şeyler diyor. Ben demiyorum Allah diyor, kel am yani hayvanlar gibidir onlar. Bu Allah'ın ibaresi ben naklediyorum sadece. Allah onların kalplerine, işitmelerine ve bakışlarına mühürülmüştür. Onlar için elem verici bir azap vardır. Gışa ve ne demektir? Örtü. Örtü, örtü. Nasıl per. bir örtü? Perde. Hani yok örtü. Koş. Aşık geçirmeyen mi kaşiye? Şeffaf. İnsan görmez onu. Şeffaf. Öyle bir örtü ki insan bilmez nasıl bir şeyin kapandığını kendine. Allah Eyvah. Ne adı bilmem inzelik. Kutub ve ma'na kavluhu rahmanuhu derim ki diyor. İza kana ala vecihi yumkinu ma'ahu'l ilim. Yani ilim imkanı varsadan sözünden şeyhin kastı şudur diyor, açıklıyor. <gülüyor> bak bura çok önemli. Bak bura çok önemli. Adamlar diyor ki tamam bak görmedim mi diyor. İbni Teymiye'de İbnül Kayyum'da Muhammed bin Abdülhab'da ilim imkanı olan adam diyorlar bak ya bu toplum bak benim nenem işte ne yapsın işte işte Erzurum'un dağında bilmem nerede köyde oturuyormuş bilmiş babasından namaz oluyor. Hep de nenelerine dedelerine getiriyorlar. Sanki bu toplumda sadece dağdaki iki tane neneyle dede yaşıyor. Hadi onu da kabul ettik. Yani o yüzden onların ilim imkanı yok. Bu, budur diyor. Bakalım onların dediği gibi bir mesele. فَمَعْنَاهُ مَانَاسَا Bir, adamın akıl, akıllı olmayacak. Yani mecnun. Zaten mecnun mükellef değildir. Akıl yok ki. O şirk işlese de ona yani, ya müşrik... Ona bu hükmü vermenin çok da bir zaten insana şey yok. Hiçbir insan deliği imamlığa geçirmez kendini. Eyvah. Temyiz yaşı da tabii. Temyiz edemiyorsa iyi, kötü birbirinden <gülüyor> ayrılır. Mesela çocuk. Mükellef ama aklı var. Çocuk daha teklife ulaşamamış. Eyvah. Ve <gülüyor> mecnun. Hani ilim imkanında kasıt budur diyor. Adam ilim talim edecek aklı olacak yani. Her talim etmiyor. O hayvan az önceki ayetteki var. Olağan tercüman Ya da hiçbir tercüman yok yani ilmi bulmuş ama mesela Arapça yeryüzünde de Arapça bilen adam kalmamış yani. Hadi kendi bilmiyor ona tercüme edecek kimse de yok mesela. Belki. Buna Buna benzer yani hani ilim imkanı dediği şeyler bunlar. Ya Google bir kere bugün bu imkanı var eden tek en önemli madde yani. Soruyorsun ukalaya doğruyu da söylüyor, batılı da söylüyor değil mi? Hakkı da anlatıyor, şerri de anlatıyor. Yazıyorsun, geliyor her şey yani. Adamlar bir Wikipedia yapmışlar, yazıyorsun, döküyor bütün bilgi onun hakkında. Yani o kadar hani sebepler var ki insanın ilme ulaşması için. E, aklı olan bir adam buna ulaşır. A aklı, adamların uçkuru var. Uçkurunun derdine yazıyorlar internette bir şeyler. Şehvetlerini giderecek her şeyi izliyorlar. Bunları öğreniyorlar da. Allah'ın dinini mi öğrenemiyorlar? Onlar kafirliklerinden bunu yapıyorlar yani. Bizim oralarda güzel bir söz vardır. İsteyen yolunu bulur, istemeyen bahanesini bulur. İsteyen hakka yürümenin yolunu bulur, istemeyen de bahane bulur. Müşriklere bahane ürettiler. Allah dilesedi biz de babalarımızla şirk koşmazdık. İşte birileri gelecek ya Rabbi bu yöneticiler bizi saptırdı. Birileri gelecek işte ya Rabbi, biz bunları itaat ettik bunlar saptırdı. Birileri gelecek biz bundan işte dünyadayken gafildik. Biz gafiller olarak yaşadık. Biri gelecek bak ya yani herkes bahane üretiyor. Demiyor ki ben yolunu bakmadım. Ben dünyadayken yol tutturmadım. Ama bir tanesi ne diyor? Ayette de zikrettiği gibi. Keşke diyor falan dost dedim mesedim. Keşke Resullerle bir yol tuttursaydım. Yani aslında sorun bu. Resullerle bir yol tutdurmamak. Sakın artık. tercüman hmm. ve nahve sallallahu aleyhi ve ve Kur'an Kimen risaleti ulaşmışsa ve Kur'an ulaşmışsa ona hüccet ikam olmuştur. Ve dedi Abdullah ve İbrahim, Ebna'ş-Şeyh Abdullah Abdüllatif ve Süleyman bin Sahman. Eyvallah demişler. Onun kavli, ay ahad el mücadelin al Şu sözü, müşrikler hakkında mücadele edenlerden biri. Ve havle yefahmul hüccet. Diyor ki, bunlar fihcceti anlamıyorlar. Bugün işte Türkiye'de Ebu Muaz var, o bir tane herif daha var. Artist neydi onun adı? Ubedullah Arslan. Zaten davetçimiler, artistmiler o da belli değildi. Bunlar diyorlar ki fehmi lücce lazım, adam lücceti anlaması lazım, idrak etmesi lazım vesaire vesaire. Gene hani Ebû Maaz ondan iyidir yani böyle görüntü görüntü yayınla mi O tam artist böyle böyle eli çenesinde falan görüntüler reklamlar. Bunlar hiçbir Müslüman davetçiye yakışan şeyler değil. Müslüman bir davetçi düşünün peygamberin varisi böyle poz veriyor, Photoshop yapmış arkada gül var falan, kendi sözünü yazıyor falan. Yani bunlar peygambere yakışmayan şeylerse o zaman peygamberlerin takipçisi olan davetçilere de yakışmaz böyle şeyler. Onlar diyorlar zaten onlar yani peygamberin davetçisi olamaz kendilerini müşrikler. Ne diyorlar işte feh fehmetmeleri lazım çünkü ücreti diyorlar. Ama bu batıl bir itikat zaten küfür bir itikat. Ha bak ben demedim şeyh dedi bu onun cehaletine delalet eder diyor. Bunlar cahil adamlar. Çünkü o hüccetin anlaşılmasıyla hüccetin e, ulaşmasını birbirine karıştırmıştır, arasını ayırmamıştır. Anlaşılması bir çeşittir, inkar edilmesi bir çeşittir. He, ne olmuştur? Anlamasa dahi ulaşmasıyla kişi hüccet ikamet edilmiştir. Ve Allahü Teâlâ ﷻ şöyle derdi: "Birisi Heh, Şeyh Muammer demiş ki. Fahmet <gülüyor> bin Nasr ibn Muammer. Fahmet bin Nasr ibn Muammer. Fahmet bin Nasr ibn Muammer. Fahmet bin Nasr çünkü büyük asıllar ki onlar İslam dinin aslıdır. Allah onları kitabında açıklamış, kullarına hücceti ikame etmiştir bu noktalar. وَلَيْسَ Yoksa hüccetin ikamesi edilmesinden murad edilen şey adamın yüce bir şekilde anlayışta bunu anlaması demek değildir diyor Tıpkı şu adam gibi ki Allah ona hidayet etmiş, muvaffak kılmış, kendine boyun eğdirmiş. Bu adam gibi anlamak zorunda değildir. Kamat ölücbe bu değildir. Evet. Şimdi kafirler üzerinde Allah'ın hücceti kaym olmuştur. Allah bunu haber vermiştir. Ama bununla beraber Allah kalplerinde ağırlık olduğunu söylemiştir. Kalplerinde ağırlık olduğun delili nedir? Adama diyorsun ki senin baban Müslüman mı müşrik mi? Mü? Benim babam Müslüman ama oy kullanıyor diyor. Diyorsun nasıl Müslüman şirk koşmuş Allah'a, Allah'ın vasfını beşere vermiş, Allah'ın hakkını Allah'tan almış beşere vermiş haşa. E, nasıl Müslüman oluyor? Ya diyor hüccet gitmemiş babama diyor. Ya öyle değil de haşa. Allah iftira ediyor da. Hadi hüccet gitmedi. Sen hüccet ikamet diyorsun. Diyor ben anlattım kabul etmedi. Tamam şimdi kafir diyoruz. Yok olmaz diyor. Niye? İşte diyor hüccet ikame eden adamın alim olması lazım. Tamam ben işte az buçuk ilim biliyorum de. Hadi gel gidelim. Sen de biliyorsun. Sen de insan bildiğini alimidir diyorsun. Git anlat bildiğini. Yok diyor ben çocuğuyum oğluyum diyor. Çocuk babaya hüccet ikame edemez diyor diyoruz nereden çıkartıyorsun çocuk baba hücreti? Olmaz diyor. E zekalı adam İbrahim Aleyhisselam babası Azer'e gidip dememiş mi? Ey babacığım işte niye şey yapıyorsun, şeytana ibadet ediyorsun, niye putlara ibadet ediyorsun diye. O zaman haşa İbrahim Aleyhisselam yap, yapılmaması gereken bir şey yapmış baksana. O zaman Azer ayette kafirliğine hükmedilen Azer mazur mu Haşaya yani. Başka peygamber var mıydı İbrahim Aleyhisselam'dan başka o kavimde? İbrahim Aleyhisselam'da birisini tekbir ediyoruz. Tekbirini Ha. O yüzden bu insanlar Allah'ın kalbine hastalık attığı, vahyin nurunu kalbinden çekip aldığı, hevanın, dünyanın, şehvetin gözlerini ve kalbini kararttığı insanlar. Allah'a sığınırız hidayetten sonra sapıklıktan ve عَلَى قُلُوبِهِمْ kulubihim akinne يَفْقَهُوا وَفِي ve fi adanihim waqra evet azin Allah kalbine ve kulaklarına ağırlık indirmiştir ve ayet fi hada el makna kesira o çoktur yok bi subhanahu enhum onlar kur'an'ı anlamadılar Allah da Onların kalplerine ve kulaklarına ağırlık verdi, kalplerini mühürledi. Ha, ama buna rağmen Allah onları mazur saymadı ve küfirlen hükmetti kitabında. Ve qale Şeyh Abdullah Ebbadin muallakan ala i̇bn ibn taymiyah ala al man la, eşya, şirk, la unmuşrik, hatta Batın, kimseye ve i̇bn al-qayyim'ın bu şirkleri işleyen kişilere kafir ve müşrik demediğini ta ki hücceti kamel edene kadar tekfir etmediklerini söyleyen bir adama demiş ki "Kala inne man hatta taquma Tamam? ذلك <gülüyor> ee, ve ibadeti gayri'llah ve İbnü'l işte şirk işleyen ikametü'l hüccet edilmeden müşrik ve kafir olmaz gibi sözlerini Allah'tan başkasına ibadet eden, büyük şirki işleyenlerse hakkında söylememiştir. Bu gibi küfürler hakkında söylememiştir. Onu başka küfürler hakkında söylemiştir. Ha, bu sözlerini hafî söz küfürlerde söylemişlerdi. Geçmişti bu söz. Ha, bu, bu söylediğimiz diyor, ikamet-i yapmadan tekfir edilmez sözü gizli hafi olan küfürlerdedir. Sakat yuqalu kadar bu şeylerde tekfir edilmez. Amaç büyük şirkte değil. He. Felem bi adami küfrih ve innema kad yuqal. He. bir bi adami küfürsüzlüğünü karar kılmadı. وَإِنَّمَا قَدْ يقال denilir ki ve kavluhu kad yaka zalika fi tawaif minhum ya'lamu al'ama wal khassa bel yahud wan nasara بِهَا anna muhammad ibn isa biha mukaffara man khalafa min ibadati llahi wahdahu diyor ki am herkesin bildiği şeyleri bugünkü müşrikler değil mi <gülüyor> Yahudi Hristiyanlar bile biliyorlardı ki Muhammed bundan göndermiş Aleyhissalatu vesselam. Ney? Ve kaffara men Buna muhalefet eden de tekfir etmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ya, kaffara yani nereden çıkar tekfir bu bidat sonradan çıkıverme. İbn Teymiyye ve kaffara men halafeha. Muhalefet Apaçık bar ediyor muhalefet eden de tekfir ettiğini bilirler diyor. Ne gibi min ibadetillahi vahdehu. Allah'a tevhit üzere ibadet gibi la şerike ona ortak koşmamak, şirk koşmamak gibi, vahnehiya an ibadetil gayre, ondan başkasına ibadetten sakındırmak gibi ki bunlar İslam'ın en açık şiarlarıdır diyor. Yani, yani, fahada la yünkün an yuqala lam takum alihel hüjjeti lti yekfur tarikoh. Bu gibi adamlar hüccet ikame edilmemiş denmez, şirk koşan, Allah'a ortak koşan insanlar için. Bakkal şeytul İslam ibnü Temir terhamallah. فكل من بلغه القران من انس وجن جنين فقد انزله الرسول به ايوا ibni taymiyyah diyor ki insi ve cinni her kime kuran ulaştıysa resul onu uyarmıştır demektir diyor yani icet ekam edilmiştir mecmuatu'l feteva 16. 149. sayfa fakatale taala afala yata dabberun yata dabberun alquran ala onlar kuran'ı düşünmüyorlar mı yoksa kalplerinde mühürler mi vardır diyor onlar sözü düşünmüyorlar veya kendilerinden önce gelen babalarının halini hiç düşünmüyüp idrak etmiyorlar mı? Onlar Kur'an'ı tedbir edip düşünmüyorlar mı ki eğer o Allah'tan başkasında olsaydı içinde birçok ihtilaf olurdu. Tıpkı bugünkü Allah'tan olmayan yeryüzünün tağutlarının yazdığı kitaplarda olduğu gibi. Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nda yazıyor. Şahıs adına kanun çıkarmak yoktur diyor. Yani Şah adına kanun çıkarılmaz diye anayasada madde var. Sonra da Atatürk'ü koruma yasası var. Ya iki tane seçenek var. Ya gerizekalı bunlar. Ya da Atatürk'e insan demiyorlar. Tabi onların batıl ilahları. Eyvah. <gülüyor> Allah'tan olmayınca ne oluyor? Tenakut oluyor birbiriyle. Hep çelişki oluyor birbiriyle. Yani bu bir tane bildiğimiz örnek. Bunun gibi milyonlarca binlercesi var. <gülüyor> evet. Kafirler ve münafıklar eğer tedabbir etseler de şey yaparlardı. Hadda. <gülüyor> Bir cümleyi bir Teşekkür tamamla da anlayalım. Ben okumadım devamını. Teyfe ıza kâne qad el kuffara vel-mûnâfiqîn ala tedabbûrihi ulima enne ma'anîhi mimmâ yumkînul kuffâr vel-mûnâfiqîn fâhmihâ ve Eğer tedebbür etselerdi manasını anlarlardı münafıklar ve kafirler. Bu kendilerine ulaşan hütçetleri. Fekâle rahimahullah fe ayâtihi sülhânehu tûcibu şey'eyn Ha yani iki tane şeyi vacip kılar bu ayetler. birincisi Yani kapsadığı şeyleri düşünüp tefhem edip bilmeyi gerekli kılar. Vesali de ona ibadet etmeyi, boyun eğmeyi işittiğinde tabi olmaya gerekli kılar fe tilavatu ihahu ve sem'aha ve sima'aha ve evet onu okumak ve eşitmek bunu ve bunu vacip kılar felaw sami'aha sami' ve lem yefhemha kana eğer bir işitici bunu işitse ve anlamasa bu kınanmış bir şeydir anlamamak demek ki kalbin pisliğinden velau fahimaha ve lem ya'mal kana eğer anlasa anladığını amele dökmese bu da kınanmıştır Bel la Bilakis şöyle olması lazım ki herkesin işitmesi, anlaması ve amel etmesi. Keme la li kulli ahadin min is istima'iha. Herkes işitiyor bu Kur'an'ı. an, an istima'iha istima kafir. He. Onu işitmekten, iradedense kafirdir, onu hiç konuşmuyoruz. Yani bugün bu toplumdan hiçbir cemaate girip de hakkı arama noktasında hiçbir cihaz sergilemeyen adamlar var ya. Onlar kafadan kafir zaten. Diğerlerinin de 50 bin tane pisliği var. Biri kabre ibadet eder, biri yöneticisine ibadet eder, biri tarikatın başındaki şeyhına Allah'ın helalini haram haramını helal yaptığında itaat ederek ibadet eder. 50 bin tane pislik var yani. O diğer adamlar irad ettikleri için zaten kafirler. Eyvah. Eve. Ve kimsi ki emrini anlamaya kafir olmuştur diyor. Emr olunduğu şeyi anlamaya kafir olmuştur diyor. Eve. Ve kimsi ki emrini anlamaya olmuştur diyor. Eve. Ve kimsi anlamaya kafir olmuştur diyor. Eve. Ve kafir olmuştur diyor. Eve. Ve kimsi ki emrini anlamaya kafir olmuştur diyor. Eve. Ve kimsi kafir Ve kafir kafir Allah bu ikisinde de kafirleri nitlemiştir. Allah azze ve celle bu ikisinde de kafirleri zenmetmiştir. İbnül Kayyim sözüyle bitirelim inşallah. Ve yakule İbnül ki kavlihi ve kallu Eyva dediler ki ashabı normalde mülk suresinde öyle. Makalu law kunna nesma ve naqilu ma kunna fi ashabis sayr. Dediler ki kafirler eğer işitseydik ve akletseydik işitseydik veya akletseydik biz cehennem ashabından <gülüyor> Ha Buradaki işitme e, şunu nefyeden bir işitmedir. Yani işitmekle beraber anlayış ve fıkıh da vardır. Yani onu kastediyor. Yoksa mücerret işitmek değil. Çünkü mücerret işitmekle kimse bir şeyleri anlamıyor. Eyvah. Ve Allah'ın şu sözü de eğer Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. Yani anlamayı nasip ederdi. Yoksa işittirmeden kasıt sadece ulaşması değildi. Zaten Allah bütün kafirleri işittirmiş ama onlar anlamıyorlar. Burada işitmek anlayış işitmesi. Yoksa sadece duymak, ses duymak demek değil yani. وَإِلَّا فسمع الصوت لهم وبه قامت الله عليهم. Yoksa sesi duymak zaten diyor Allah'ın oh, oh. hüccetinin kayım olmasıdır diyor. Duyulan sesi anlamak ve fıkh etmek bu işte hidayetin ta kendisidir. Allah da onu kullarından hayır dilediklerine verir. Burada kalalım inşallah sonra kaldığımız yerden Allah'ın izniyle devam ederiz inşallah. سُبْحَانِكَ اللّٰهُمْ وَبِحَمْدِكَ اشَهَدُ وَاللّٰهِ الْلٰهِ اِللٰ